Kernobil nükleer kazasının yıl dönümüne sadece 5 gün kaldı. Bütün Avrupa'yı saran kül bulutu hakkında her gün yeni bir haber çıkıyor. Bunlardan en yenisi ise kül bulutlarının kuşların toplu ölümlerine neden olabileceği. Takya Üniversitesi öğretim üyesi, kuş bilimci, yardımcı doçent doktor Kaya, kül bulutları özellikle yüksekten uçan kuşlarda başta solunum sistemi rahatsızlıkları olmak üzere toplu ölümlere de sebep olabilir dedi. Bu tehlike kül bulutuna maruz kalan tüm kuşlar için geçerlidir diyen Kaya, Ayrıca kuşlar için maalesef yapılacak bir şey olmadığını da belirtti. Kuşlar için öncelikle yapmamız gereken yaşam alanlarını koruyarak üremelerinin önüne geçmemek. Türkiye topraklarının en az %20'si doğa koruma alanı olarak ilan edilmeli. İşte o zaman kuşları korumuş oluruz. Batı Seattle sahilinde ölü bulunan balinanın karnından koca bir çöplük çıktı. Sahile vurduktan sonra ölen gri balinanın karnından pantolondan golf topuna kadar çeşitli türde çöp çıktı. Cascadia araştırma topluluğundan bilim insanları balinayı incelediler ancak tam olarak neden öldüğünü bulamadılar. Balinanın midesinden çıkan yaklaşık 250 litre çöpün içinde pantolon ve golf topunun yanı sıra 20'den fazla plastik poşet, küçük ebatta havlular, ameliyat eldivenleri, plastik parçalar ve yapıştırıcı bantlar da bulundu. Bu yılın başından beri 5 gri balina daha Washington sularında ölü bulunmuştu. Bu kadar çöpü ben yutsam herhalde beni de mort'ta bulurdunuz. Yeni bir araştırmaya göre okyanuslardaki zengin bakteri ve tek hücreli mikroorganizmaların karbondioksiti karbona çevirerek okyanusları temizlediği ve yaşam döngüsünün sürekliliğini sağladığı açıklandı. Mikroskobik deniz türlerinin uluslararası sayım projesine katılan Washington Üniversitesi'nde görevli biyolog John Barris, okyanuslarda bakteri ve çekirdeksiz tek hücreli mikroorganizmalar da dahil moleküler özelliklerine göre deniz mikrobu türlerinin sayısı muhtemelen 1 milyara yakın dedi araştırmada dünyadaki mikrobik deniz hücrelerinin toplam kütlesinin 240 milyar Afrika filine eşdeğer olduğu belirtiliyor. Araştırmaya göre okyanusların emdiği karbondioksitin geri dönüşümünü sağlayan fabrikalar gibi çalışan bu mikroplar, okyanusların dibine çöken karbondioksiti karbona çeviriyor. Azotu, kükürtü, demirgeri, manganı ve daha başka elementleri hazmeden bu deniz mikropları atmosferin yapısını düzenliyor, iklimi etkiliyor besinlerin geri dönüşümünü sağlıyor ve çevreyi kirleten maddeleri ayrıştırıyor. Bilim adamları bu geniş mikrop yapısının gezegenin en büyük yaşam kütlesi olduğunu belirtiyor. Evet, denizlerden taze su varlığına gelecek olursak, İngiltere merkezli üç meslek örgütünün hazırladığı rapora göre verimsiz üretim su varlığını tüketiyor. Örneğin bir fincan kahve için 140 litre, bir kilo et için 15 ton su tüketiliyor. Rapora göre gelişmekte olan ülkelerde İhracat amaçlı olarak üretilen yiyecek ve mamul malların üretiminde kullanılan suyun miktarı bu ülkelerde su kıtlığını daha da arttırıyor. Aynı zamanda batı ülkeleri bu yolla kendi uzun dönemli menfaatlerine de zarar veriyor. Suya olan talep arttıkça dünyanın pek çok yerinde üretimde azalacak. Greenpeace'in efsanevi gemisi Rainbow Warrior 22 gün sürecek olan nükleersiz Türkiye turuna dün İstanbul'da başladı. Gökkuşağı savaşçısını İstanbul'da iki Greenpeace botu nükleersiz Türkiye mesajlarıyla karşıladı. Beş ayrı şehirde altı ayrı limana uğrayacak olan gemi dün sabah boğazdan geçerek Beşiktaş'ta İdo iskelesinin yanında demirledi. 22 gün ve 1400 deniz mili boyunca yol alacak geminin Türkiye'de şimdiye kadar aldığı en uzun yol. 22 Nisan Perşembe günü yani yarın 12 ile 18 saatleri arasında halkın ziyaretine açılacak olan Rainbow Warrior... Daha sonra Sinop'a doğru yelken açacak. Türkiye'nin kapılı kapılar ardında yapılan anlaşmalarla nükleer kabusa sürüklenmesine izin vermeyin. Rainbow Warrior ile yol alıp nükleer.greenpeace.org adresine girin ve nükleer santrallere karşı imzanızı atın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 5 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği.